Fatiha'dan sonra en çok okunan dua olan رَبَّنَا عَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا duasında yer alan hasene tabirini nasıl anlamalıyız? Bu duayı okurken ne türlü mülazalarda bulunmalıyız? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle de Kur'an-ı Kerim'de bu en cami dualardan birisidir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbena ile başlayan dualar çok hemen denebilir ki Hepsi ya mütekellim ağır gayr. Çoğul ifade eden Rabbena İlah veya Rabbiyle. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti nazarı itibarı alınarak başka kültürlerde, terminolojilerde olmayabilir bu. Üluyeti nazarı itibarı alarak yapılan dualarda Allahümme dersiniz, ilahi dersiniz, ya Allah dersiniz. Ya Allah kelimesi farklı bir kalıba ifrah edilerek Allahümme şeklinde ifade edilmiş. Vahut Kur'an-ı Kerim'de gördüğümüz kadarıyla onu bir taaddi mahiyetinde, Efendimiz'e karşı çıkma mahiyetinde, müşrikler kullanmışlar. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği gibi, eğer senin dediğin doğruysa, Allah'ım diyoruz, başımıza taş yağdır. Onlara mahsus bir tabir. Müminler nerede dua ederlerse etsinler, rububiyet dairesinin kapısına dokunuyorlar. Yani Üluhiyet değil de üluhiyet o bir yönüyle mağbudiyete bakıyor. Rububiyet kelimesi, tevhidi rububiyet sizin Allah'ı birlemenize her şeyi ondan bilmenize bakıyor. Dolayısıyla dua bir sırrı ubudiyettir aslında. Sebeplerle hasıl olacak bir şey değildir. Her şey elinde olan, her şeyin zimamı elinde olan, her şey onun yanında bir hazine gibi bulunan bir zata Sebepler üstü müracaatın Ünvanıdır Dolayısıyla Öyle bir ünvanı haiz Bir zata el kaldırıp dua ederken Rububiyetini nazara alarak Dua etmek lazım Rabbena demek lazım Onun için gördüğümüz gibi Orada Bakara suresi i cellesinde Rabbena atina füldünya Deniyor Rabbena firli ve livalideyye diyor İbrahim suresinde Hazreti Adem ve Hazreti Havva ikisi bir araya gelerek dualarını inzivama ettirip Rabbena zalemna ve illem tagfir lana rabbena diyorlar. Hazreti Musa Aleyhisselam Rabbeni zalemtu nefsî faghfir li faghfır diyor. Allah muafiret ediyor onu. Rabbena atina min ledünke rahmeten ve hayyilena min emrinâ reşedâ diyoruz. Bu da cami dualardan Rabbena heblena Furkan suresinin nazvacina ve zurriyatina kurrate ayyun ve ecalna lilmutakina imama diyor. Görüldüğü gibi Cenab-ı Hakk'a hep arzı hal ederken, bazı isteklerde bulunurken hep Rab kelimesini kullanıyor. Daireyi rububiyete müracaat ediyoruz. Yani başta var eden, sonra terbiye eden, yetiştiren insansakça çayet potansiyel insan olmayı Hakiki insan olmaya, kamil insan olmaya yükselten ve insana sebepler içinde ve sebepler üstü büyük ihsanlarda bulunan mesela cennet gibi, ebedi saadet gibi insanın ameliyle elde edilemeyecek, dünya servetleriyle katiyen malik olunamayacak bir duayı ondan isterken hep sebepler üstü istiyoruz yani. Allah'ım bizi ihsan et. Rabbena âtina fid dünya hasene Dünyada da bize güzellik ver diyoruz. Ahirette de güzellik ver. Bizi cehennem azabından, ateş azabından vikaye buyur, himaye buyur diyoruz. Bir taraftan negatif şeylerden Allah'a sığınma oluyor. Yine onun rububiyetine sığınıyoruz. Çünkü çok suçmelerimiz olabilir. Çok yanlışlarımız olabilir. Onlarla bizi cezalandırmasını istiyoruz. Ve bize dünyada hasene versin. Çok şumurlu bir şey. İyilik dediğiniz zamanda bu. Mesela var olma Cenab-ı Hakk'ın insanın en büyük iyiliğidir. Mesela insanın insan olması Allah'ın iyiliklerindendir. İnsanın insanlığını idrak etmesi ayrı bir iyiliktir. Yani insan olur da insanlığının farkında değildir. İnsan olur fakat Allah'a inanmaz. İnanması gerekli olan şeylere inanmaz. Bütün bunların hepsi Dünyada cenâb Hakk'ın insanı olan ihsanlarıdır, iyilikleridir. Dolayısıyla Rabbena dünya hasene derken biz bütün bunların hepsini istiyoruz. Şayet bunlardan bazılarına mazharsak onların kemalini istiyoruz. Hatırlayacağınız gibi işaretül icazda ihtina dediğimiz zamanda hidayetten nasibi olmayan bir insan Allah'ın beni hidayete erdir diyor. Gözümü aç, doğru yola ulaştır doğru yolda yürümeye muvaffakıl. Şayet hidayetten şöyle böyle nasibi varsa, benim orada yakini mi artır? Mesela mücerred bir insansam beni ilmel yakine ulaştır. İlmel yakın mertebesinde isem ben, beni aynel yakine ulaştır. Aynel yakın mertebesinde isem beni hakkal yakın mertebesine. O meseleyi maiyet nefsül emriyesi ile duymaya muvaffakıl demektir yani. Böyle derece derece. Dolayısıyla da haseneye masar isek şayet hasene üstü hasene istiyoruz demektir. Yani Allah mesela insanlığımızı daha derince hissetmeyi lütfeylesin bize. İmanımızı daha derince hissetmeyi lütfetsin bize. O onun mükafatlarına inanmayı lütfetsin bize diyoruz. Yani daha derince bunu hissedelim diyoruz. Ahirette de bize hasene ver. Bu da gördüğünüz gibi çok karşılığını vermediğimiz bir taleptir. Yani yine Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine sığınma demektir. Bu iki şey arasında fark var. Malum bazıları var mı böyle bir taksim yok mu diyorlar. İbni Teymiye mi ortaya attı? Hayır. Hem tevhid-i üluiyet var hem tevhidi rububiyet var. Tevhid-i üluiyet Allah'ın mabut oltuğunu bilme, birleme, o istikamette hareket etme demektir. Ondan başkasına kulluk yapmama, arzularına tapmama, isteklerine tapmama, başkalarının arzu ve isteklerine tapmama, başkalarını mabud edinmeme. Buna bakıyor. Fakat bu daire bütünüyle daire-i bağlı dönüyor. Çünkü daire-i görüyorsunuz ki, her şey minelbâ bilen mihrab Allah'ın elinde. Allah'ın elinde olmayan hiçbir şey yok. Dolayısıyla masar olduğunuz şeyler, o daire rububiyetin size birer ihsanıdır. Ve ilk ihsanlar sonra olacak insanlar için de bir referanstır. İlk verdikleri gösteriyor ki o verici bir zattır. o Bu münimdir. En amtede de bu esviriye temas ediyor üstad. Yani senden istediğimiz bu sırat ilk defa isteyen biz değiliz. Ve ilk defa da bize vermiyorsun. Yani bugüne kadar binlerceye verdin bugüne kadar adetin olan o vermeye bir kere daha sığınarak biz de istiyoruz. Yani o espri var orada. En amtaleyim ihsan etme. İhsan adetin En yani o şehra hidayet buyurduklarına hep dolu dolu sağanak sağanak lütuflarda bulundun diyoruz. Evet şimdi bunların hepsi hasenedir. E bunları verince Allah Celle Celaluhu bize hiçbir karşılık vermedi. Yani bu büyük bir zatın dirdiği, belki benim ihtivas ettiğim dualarda farklı bir üslupla almışımdır onu. Biz var değilken ve varlığı ne demek olduğunu bilmiyorken, ihtiyacımız olmadan sen bizi var ettin. Halbuki bundan sonra bir sürü ihtiyaç var karşımızda. Bunlar bizim ihtiyacımız ve bu ihtiyaçlarımızı istiyoruz. Ben var olmanın ne demek olduğunu bilmiyordum ve ihtiyacım da yoktu. Dünyaya gelmeye ihtiyacım yoktu, onu bilmiyordum ben. İhtiyacım olmadan sen bunları bana lütfettin. Halbuki şimdi benim sıhata ihtiyacım var. Halbuki benim imana eşit ihtiyaclı ihtiyacım var. Halbuki bu imanım bana vadettiği ettiği şeylere berza hayatında saadeti ihtiyacım var. Ebedi saadeti ihtiyacım var. Senin cemalini ihtiyacım var. Firdevsle serfiraz kılmayı ihtiyacım var mı arz ediyorum diyor. Daire-i rububiyetin genişliğine, enginliğine onun her şeyi verdiğine sığınıyor ve istiyorsun. Böyle şumurlu bir şey. Ve bu arada Kur'an-ı Kerim'de hep bu üsluf vardır. Mesela اِحْتِنَا سُرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سُرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْحَمْ talehim dedikten sonra غَيْرِ الْمَغْدُوبِ Dolayısıyla yanlışlıkta ısrar etmiş ve senin gazabına duçar olmuş. Onların yolu da olmasın Allah'ım. Yani önce sen hidayet ettin, senin hidayetini tattılar. Fakat o nimetin kadrini bilmediler, nankörlüğe girdiler. Sen nankörlere karşı diyorsun ki azabım şediddir. Dolayısıyla senin gazabına uğradılar. Bana hem hidayet et hem de hidayetini devam ettir. Gazabına uğramışların durumuna uğratma diyorsun. وَلَا diyorsun ve aynı zamanda şöyle böyle iştihatlarına dayanarak, kendi yorumlarına dayanarak, bir kısım fasit tevillere dayanarak yanlış yollara sapanların durumuna da bizi duşar eyleme diyorsun. Demek ki sadece haseneye masar olmak değil ve aynı zamanda insan bir haseneye masar olur da kadrini bilmeyebilir. Dolayısıyla elinden alınabilir. Gaza maruz kalabilir. O bakımdan Rabbena atina fi dünya haseneten ve fil ahirete haseneten dedikten sonra vakina azabenlar bizi ateşten koru diyoruz. Rabbimize sönüyoruz. Cami dualardan bu. Onun için dua ile ba alakalı bahiste mektubatta Üstad Hazretleri Rabbena atina fi dünya haseneten ve fil ahirete haseneten vakina diyor. Bir de bu dua hemen herkes için her zaman söylenecek bir duadır. Mesela ben şöyle diyebilirim Rabbena zalemine enfusena Hazreti Adem ve Havva validemizin duasıyla, Ey Rabbimiz nefsimize zulmettik eğer mağfiret etmezsen biz kaybedenlerden oluruz bu hususi hale göre bir duadır Mesela Seyyidina Hazreti Musa'nın duası Rabbin zalamtu nefsi felfirli o esnada hataen birisinin ölümüne sebebiyet veriyor nefsime zulmettim diyor Hazreti Yunus bin Mette La ila illa ente ki inni kuntu mine zalimin diyor. Nefsime zulmedenlerden oldum. Görüldüğü gibi bunlar bir yanlış yapma karşısında Allah'a karşı, hatasını idrak etme karşısında söylenecek güzel dualar. Bu açıdan bazen öyle dua etmek lazım, bazen de böyle dua etmek lazım yani. Fakat Rabbena atinafidü dünya haseneten kim tarafından olursa olsun, ne zaman yapılırsa yapılsın, cami bir duadır. Siz bu duayla dua ettiğiniz zamanda nefsine zulmetmiş olsanız bile Allah'ım her şeye rağmen sen hasene sahibisin, bize haseni ihsan eyle. Hz. İbrahim de Rabbene atinafi dünya diyor yani yine. Bu Yunus suresini uzun bir serencameden sonra gemiye binen insanlar, sarsıntıya maruz kalacakları ana kadar ferih, fakur, Keyif neşe içinde serazat alabildiğine çakır keyif Sonra gemiyi dalgalarla bir sarsıntı aldığı zaman Panikleyen Ondan sonra Cenab-ı Hakk'a teveccüh eden Ve Allah Celle Celaluhu e onların o durumlarını ifade buyurduktan sonra O mevzuda çok samimi olmadıklarını onlara vuruyor Ondan sonra dünya hayatının çok fani olduğunu Gelip geçici olduğunu Bütün bunları anlattıktan sonra çok önemli bir fezlekeyle vallahu yedu ila daris ve yehtedi men yesa ila sıratı müstakim. Allah sizi darus selama çağırıyor ve sıratı müstakime hidayet ediyor, hidayetinizi diliyor. Sıratı müstakime hidayet etme işte darus selamın bir yoludur. İnsan sıratı müstakimde yürüyorsa darus selama gidecek demektir. Bu herkes için bir mükafattır yani. Cenab-ı Hak kimi sıratı müstakim'e hidayet etmişse o Darüselam yolcusudur. Darüselam'a Allah Celle Celaluhu çağırdı insanları da sırat-ı müstakime hidayet buyurur diyor. Fakat bir de ekstra sıra bir şey var. Lillezine <Oliver> evet, ahsenul husna ve ziyade. Evet. Hüsna amelinde ihsanında bulunan ihsan şuuruyla hareket edenlere gelince bir de ziyade var deniyor orada. Bu bir iyiliktir. Yani bir hep böyle iyilik şuuruyla oturup kalkanlar, iyilikle gözlerini açıp kapayanlar, Allah Celle Celaluhu onlara sürpriz yapacak, fevkalade eden bir iyilikte bulunacak. Yani sadece darü değil, sadece ebediyet değil. Sürpriz bir kısım iyiliklerde bulunacak demektir. Fakat müfessirlerin büyük çoğunluğu, oradaki o ziyadenin Cenab-ı Hakk'ın cemalini müşahede etme şeklinde yorumluyorlar. Diyorlar ki, Allah alem onu da ihsanı bizim o şer'i lugavi manasına icra edecek olursak ihsan entabu dallah feinlem tekun terahu fein ne uyerake İhsan Allahı görüyor gibi Allah'a kulluk yapmak siz onu görmeseniz de o sizi görüyor hakatına bağlı kulluğunu sürdüren hep Allah'ın görüyor olmasına bağlı davranan hep Allahı görüyor gibi davranan. Herhalde işte o görme var ya o görme öbür tarafta çok önemli bir görmenin yolu oluyor. Yani görenler görüyor. Herhalde orada Cenab-ı Hak onlara ekstradan bir da bulunacak. Ekstradan bir şey. Farklı görecekler. Vaka ahirette Cenab-ı Hak'ın herkesin miratı ruhuna göre görünmesi Efendimiz tarafından umum ümmete mutezile kabul etmiyor. En büyük ihsandır ve parze ediyorum Aliül Kari Yerahul müminun ebghi li keyfin ve idraki mevzarb min misal diyor. Müminler kemiyetsiz, keyfiyesiz, herhangi bir misalle ifade edemeyecekleri şekilde şudur budur demeden Cenab-ı Hakk'ı müşahede edecekler. Ve idraki mevzarb min misal. Feyen sevnun ne'ime izarauha onu gördükleri zaman cennet nimetlerini unutacaklar. Bediüzzaman Hazretlerinin enfes yaklaşımıyla cennet hayatının binlerce senesi onun bir saat rüeyeti cemaline mukabil gelmez. Unutacaklar onu. Nitekim cennet hayatının bir saatliğine de bütün dünya hayatı mukabil gelmediğini yine orada ifade ediyor 20. Meyutupta. Fe yensevnen naima idare avha dedikten sonra da orada bir de ehli itizalin rüyeti inkar etmelerine karşı Onlara da bir göndermede bulunuyor. Feya husran ehli itizali. Vay haline o ehli itizalin ki rüyyet yoktur diyorlar. Allah Celle Celalü cennetteki nimetlerini, ebedi nimetlerini kendi cemali kemalini insanlara göstermek suretiyle tamamlayacaktır. Dini mübeni İslam'la nimetlerini ümmeti Muhammed'e tamamladığı gibi rüyeti cemaliyle de cennet nimetlerini tamamlayacaktır. Şimdi oradaki lillezin ahsanı rüşne ve ziyade diyor. Bir de velayer hakuvchu hem katerun veladille. Onların yüzleri de o gün ne öyle bir katrana maruz kalacak bir siyahlığa, ise pasa maruz kalacak, ne de zillete maruz kalacak diyor. Çok farklı bir şey. Yani Cenab-ı Hak kendi cemaliyle şereflendirdiği tenvir buyurdu yüzleri herhalde orada karartmayacak. Gökçek yüzde olarak haşüneş edilecekler onlar. İşte cennete girmenin, hidayete ermenin üstünde sürpriz bir nimet. O bir kısm fesirinin dediği gibi bu ise zaten biz de ihatasından aciziz onu. Ne demek olduğunu çok kavrayamayız ama fakat büyük bir nimet olduğunda şüphe yok. Allah o nimetli serfiraz kılsın. Amin. Bu rıza'nın daha büyük olabileceği mülazası biraz farklı olarak fakirin mülazası gibi oluyor. Bir ona Cenab-ı Hak ekber diyor. Ama rızasına masal ettiği kimseleri cemalinden mahrum edecek demek değildir. Yani cemaliyle şeref yap kıldığı bütün ehli cennet orada rızasını en son armağan olarak verecek ona ben sizden hoşnudum diyecek artık. Orada Cenab-ı Hakk'ın lütuflarından istifade eden insanlar zat kızgınlık, öfke nispet edilmez. Fakat biz onlardan, o dilden anladığımız için mesele o dille anlatılıyor. Muhakkikin onların lazımı murattır esasen. Yani siz öfkelendiğiniz zaman ne yaparsınız? Öfkelenmediğiniz zaman ne yaparsınız? İşte Allah Celle Celaluhu öfkelenmeme haliyle size muamele yapacak. Hiç öfkelenmeyecek. Hiç kızmayacak. Ben sizden razıyım diyecek. Rıza'nın insan ruhunda nasıl bir şey hasıl ettiği, onu şöyle dünyada Cenab-ı insanlara kısmen taddırıyor. Yani biri böyle sağına sağına sizin başınızdan hoşnutluğunu yağdırsa, hoşnutluğa dair hep böyle kelimeleri döktürse gözünüzün önüne, en süslü ifadelerle dese ki yani siz bana ne yaparsanız yapınız böyle benim içimden sizin için öyle hoşnutluklar köpürüp yükseliyor ki işin doğrusu ben bunları hoşnutlukla rıza ile ifade etmeden acizim ve her gün yeni bir güne gözlerimi açarken ben size karşı içimden böyle bir hoşnutluk hissediyorum ruhunuzda nasıl bir şey bir yumuşaklık hissedersiniz nasıl bir memnuniyet hissedersiniz başka bir mülaza ile şöyle demiştim yani yazın kavurucu bir sıcak altında böyle. Kavruluyorsunuz. Birden bile bilemediğiniz bir yerden bir meltem geliyor. Bütün vücudunuzu sarıyor, okşuyor. Kendinizi yumuşak bir serinlik içinde hissediyorsunuz. Serinliyorsunuz. Banyo yapmış gibi serinliyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ın rızası orada şu arz ettiğim hususları çok aşkın, tasavvurları da aşkın. İnsanı saran bir meltem gibi ben yani sizden razıyım dediği zaman saracağı şeklinde mülahize edebilirsiniz. Ama gerisi laçdükülüp sar ve götürkülüp sar ona ait bir şey idrak edemiyoruz. Varı duanüminallahi ekvar. Dualarda sebeplere dayanmadan, tamamen sebepleri silerek halis tevhit mülahazasını ortaya koyuyorsunuz. Bir şeyde küçük bir sebep olsa, hatta mucizelerde bile yani Seyyidine Hazreti Mesih bir çamuru yoğuruyor da işte ondan bir kuş yapıyor. Hastalıklı alil bir insana elini gezdiriyordu, o şifayab oluyor. Gözü olmuş da kör olmuş, elini gezdiriyor. Hazreti Üstad'ın yaklaşımıyla netice itibariyle tıbbın en son noktada ulaşabileceği zirveyi belirliyor orada. Yani bu işin yolu buraya kadar diyor. Bu aşılmaz. MBI zaman mucizesi, mucizeleri müsved ilimlerde insanların varabileceği son noktayı, son zirveyi belirliyor diyor orada. Şimdi bunların hepsinde bile sahun diye dedim. Mucizelerde bile çok cüzi sebepler vardır yani. Yine yani adam vardır, gözü vardır görmüyor. Çamur vardır, işte çamura üflerseniz bir şey, Cenab-ı Hak o nefahatını size nefretmiş olur, siz de onu üflersiniz bir yönüyle o nefenin temsilcisi olursunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eline matarayla ile bir su döktürür. Leyenler teştler dolar. Millet abdest alır. Çok küçük bir sebep vardır. Mucizede bile küçük bir sebep vardır. Az bir yemek mübarek elini kor üzerine bereketle dua eder. Böyle durur orada. İnsanlar yer, herkes doyar kalkar. Olduğu gibi durur orada. Küçük bir sebep vardır burada. Duada bu sebeplerin hiçbiri yoktur. Çok halis bir tevhid vardır duada. Yani şimdi elini kaldırıp diyorsun ki Allah'ım ecir minen nar ve etkinler cennetem ve alevrar. Şimdi sen bana gösterebilir misin yani bu mevzuda sebep olarak cehennemden seni alıkoyacak koyacak bir köprü. Bir köprü kuruyorsun ince bir ip bile olsa ben tutunarak geçerim ondan içine düşmeden geçerim. Bu kadarcık bile bir sebep yok yani cennete gitmek için o kadarcık bir zincir yok. Ama ve cennete diyorsun. Şimdi eğer böyle kalbini gerçekten Cenab-ı Hakk'a vererek, içinin sesi olarak seslendiriyorsan bunu, sebeplere hiç iltifat etmiyorsun. Bu halis tevhiddir. Tevhid derken de bunu, vahdeti vücutçuların anladığı manada bir tevhid değil yani. Varlıkta tevhid değildir. Ama senin hareket ve davranışlarında her şeyin tek maliki, sahibi Mutasarrıfı Allah'tır demek Celle Celaluhu. Ve ona sebepler üstü teveccüh ediyorsun. Onun için ona halis bir ubudiyettir diyor. Çok halis. Yoksa işin içinde azıcık sebep olsa hulusu bozulur o meselenin. Şunu da yapayım dediğin zaman hulusu bozulur. Keşke onun içinde de o sebeplere tesiri hakiki vermesek onlar sadece izzet ve azametin bile perdesidir. İzzet ve azameti istemiş ki esvap perdedarı destek kudret olsun. O mülazayla baksak. Fakat duada böyle bir şey var yani. Dua ediyoruz. Bir duanın bu yanı var. Yani insan her ellerini kaldırdığında eğer kalbiyle beraber ellerini kaldırıyorsa hissiyle, şuuruyla ellerini kaldırıyorsa bir kere Cenab-ı Hakk'a karşı tevhidini ilan ediyor. Sadece sen varsın, dualara icabet eden sensin. اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَّرَّ اِذَا دَعَاهُ اُدْعُونِ اَسَّجِبُ Dua edin kabul edeyim. فَاِذَا سَعَلَكُ اِبَادْ عَنِّ فَاِنِّ قَرِيبُ يُجِيبُ دَعْوَ diyor. Bir bu yanı var. Bir ikincisi de kanahta Aczanemce benim. Her dua aynı zamanda insana bir hedef gösteriyor. Yani sen insansan seni Allah mükerrem yaratmış. Sen Allah'ın bunu iste, bunu iste, bunu iste dediği o noktalar var ya onları elde etmeye müsait bir mahiyette yaratılmışın. Akif ifadesiyle senin mahiyetin hatta meleklerden de ulvidir. Avalim sende pinhandır, cihanlar sende matvidir. Cebrail aleyhisselam istememiş bir şeyi. Allah'ım Cebrail'in bile istemediğini senden istiyorum. Onları Efendimiz istemiştir. Onun için cami dualardan bir tanesi de Allahümme inne as'alike min khayri ma se'eleke bin nebiyyüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Gavuduke min şerrim esta'ade minü nebiyyüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem diyorsun. Efendimiz senden ne istediyse ben onu istiyorum. Neden istaze ettiyse ben ondan istaze ediyorum. Bakın, ipham içinde bir enginlik var, bir derinlik var. Hayatı seniyeleri boyunca hep istemiştir. Sebepler üstü, halis bir tevhid mülazası ile istemiş. Bu o hedefi belirlemiş, bizim gözümüzün önüne koymuştur. Diyor ki, senin mahiyetin o hedefi elde etmeye müsaittir. Donanımın ona ulaşmaya müsaittir. Çünkü senin mahiyetin meleklerden de ulvidir. Öyleyse sen onu elde etmeye bak. Kıymetine göre bir noktayı ihraz etmeye bak. Konumunu ona göre belirle. Niye geride duruyorsun? Mahiyetin sana daha ileri hedefleri gösteriyorsa geri durmanın alemi nedir? Dolayısıyla her duada bir de böyle yüksek gösterilen bir hedef vardır. Efendimiz dualarda o yüksek hedefi gösteriyor. İşte sabah duasında başka bir vesileyle dediğimiz gibi Allahümme inna euzüke minel hem vel hazen yani tasadan, kederden, hüzünden ve gevşeklikten Allah'ım sana sığınıyorum derken aynı zamanda Allah Celle Celaluhu sana irade vermiş sağında ya solunda ışık yoksa Akif orada hata bir tabir kullanarak halk etmelisin halk ey elleri boynunda yatan adam kalk Allah sana irade vermiş şuur vermişse gevşeklik de niye yani o tasa niye neden önünde yürüdüğün yollarda kendi hayalinde uçurumlar meydana getiriyor aşılmaz bunlar diyorsun kandan irinden deryalar geçirmez diyorsun bir de hedef gösteriyor Sen aşarsın bunu Allah'ın izniyle icabında kanatlanıp geçebilirsin diyor. Kanaatı acdan bu çok önemli ve üzerinde durulmaya değer bir şeydir. Her duada bu espriyi yakalamak mümkündür. Zeitisa, Allahümme aynna ala zikrik ve şükrik ve hüsnü ibadetik Allahümme inna neselükel hüda vel tuta vel afafe vel gina Rabbena atina fid dünya hasenetem ve fil ahiret hasenetem ve kina azaben nar Rabbena ala tüzey kulübena va'deyte deytena ve eglena minle günke إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من القاسرين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسحبه وسلم